Harameyn hizmetlerinin bütünüyle ve doğrudan Osmanlı hizmetine geçmesi, Yavuz Sultan Selim Han'la beraber başladı. Bu güzel hizmetin Osmanlı'ya geçmesinin temelinde aslında çok önemli bir davet vardı. Selim Han, İran seferi sırasında hizmetine geçen büyük alim Hasan Can'a sohbetlerinde zaman zaman şöyle anlatırmış. Hasancan bizim baba ve atalarımız ermişlikten el almışlardı. Bir yöne sefere memur olmadan hareket etmezlerdi. Her birinin kerametleri zahirdir. İçlerinde sadece biz onlara benzeyemedik. Mısır sefesi Mısır seferinin öncesiydi. Burada ilginç bir hadise yaşandı. Hasancan anlatıyor. Mekanı cennet olsun. Padişah Hazretleri çoğu gecelerinde kitap okumakla eğlenip uyumazlardı. Zaman zaman bana okutup kendisi dinlerdi. Bazen de dünya düzeniyle ilgili konulardan bahis açar, neler yapılması gerektiğini tartışırdı. Bir gece sağlığım da bozuk yatağıma uzanmış ve kaldığım için hizmetine gidememiştim. Birkaç gecedir zaten uykusuzdum, gaflet bastığından ancak tam yeri ağrırken uyandım. Derhal alelacele sabah namazını eda ederek, hemen hizmetime koştum. Beni gördü. Bu gece görünmedin, ne yapıyordun? diye sordu. Birkaç gecedir uykusuz kaldığımdan, bu gece gafletle uyuya kalıp hizmetten uzak düştüm. Özür dilerim dedim. Selimhan: "Öyleyse dedi. Gördüğün rüyayı anlat hele." Efendim, dikkate değer bir rüya görmedim dedim. Bu ne sözdür? Bir geceyi tamamı tamamına uykuyla geçiresin ve düş görmeyesin. Herhalde görmüşsündür. Gizleme, anlat." dedi. Düşündüm ama aklıma hiçbir şey gelmedi. Başka konularda bir müddet söyleştikten sonra bana yine aynı meseleyi sordu. E ee, hadi ne duruyorsun? Saçma söz etme. Güzelce ne rüyanı bana anlat dedi. Allah Allah! Padişahım o kadar ısrar ediyordu ki, onun bu ısrarı karşısında ne kadar düşündümse de, Hiçbir şey hatırıma gelmedi. Ben bir rüya görmemiştim. Artık yemin ettim. Vallahi açıklamaya değer bir şey görmedim efendim dedim. Mübarek başını iki tarafa sallayarak tuhaf dediler. Çok tuhaf. Sanki anlatmadığımı düşündüler ve üzüldüler o an. Ben de hiçbir şeyi anlayamamıştım. Bana da padişahımın bu kadar ısrarla sorması garip gelmişti. Bunda bir hikmet olmalı dedim, şaştım kaldım. Artık daha fazla ısrar etmedi. Bir müddet sonra beni bir hizmet kastıyla kapı ağasına gönderdiler. Vardığımda kapı ağası Hasan ağayı, Hazinedar başı Mehmet ağa ve saray ağasıyla beraber usul ve erkanları üzere oturur, söyleşirler halde buldum. Ancak kapı ağası Hasan Ağa oldukça düşünceliydi. Şaşkındı. Başını aşağı salmış, gözleri yaşlı bir haldeydi. Aslında Hasan Ağa, az konuşan, sakin, iyi huylu, teheccüd namazlarını ihmal etmeyen birisiydi. Bu halini daha önceki durumuna benzemez gördüğümden, Mutlaka dedim bir yakını vefat etti. A hazretleri kalbiniz gamlı ve gözleriniz yaşlı görünür. Nedeni nedir acaba? dedim. Hayır hayır bir şey yok. Elhamdülillah. dedi. Halini gizlemeye çalıştı. Hazinedarbaşı Mehmet aile aramızda kardeşlik bağları vardı. O bana döndü. Kardeş. A'nın uykusunda bir vaka olmuş da hala onun tesirinde ondandır dedi. Ben de merak ettim. Allah için haber ver. Zira padişahımız sabahtan beri bu aciz kuluna düşümü anlatmam hususunda ısrar edip duruyordu. Herhalde bunu yapmaları, zorlamaları asılsız değildir. Belki de bunda bir hikmet vardır diyerek A'yı sıkıştırdım. ''Keremedin bana, böyle tekliflerde bulunmayın. Benim gibi yüzü karanın padişahımıza arz edecek ne rüyası olabilir?'' dedi. Mehmet A, ''E niçin anlatmıyorsun? Bizi anlattığında söyleneni haber vermeye memur olduğunu naklettin. E, şimdi bu rüyayı gizlemen ihanet olmaz mı?'' deyince A sırrını açtı. ''Bu gece'' dedi. ''Rüyamda.'' peşiğine oturduğumuz kapıyı hızla çaldılar. Ne oluyor diye ileri vardım. Kapıyı araladığımda ne göreyim? Her yer elleri bayraklı, silahlı, sarıklı, nurani zatlarla dolu. Kapının hemen önünde de elleri sancaklı dört narani şahıs var. Elinde padişahımızın ak sancağı bulunan ve kapıyı vurduğu anlaşılan o nurani zatlardan biri bana, ''Biliyor musun buraya niçin geldik?'' dedi. ''Buyurun.'' dedim. Bu gördüğün insanlar Resulullah'ın ashabı sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi kendisi gönderdi. Selim Hana selamları var. Harameyn'in hizmetini ona buyurdu. ''Şu dört kişi ki görürsün. Bu Ebu Bekir Sıddık. Bu Ömerül Faruk. Bu... Osman-ı Zinnureyn, ben de Ali bin Ebu Talibim, radiyallahu anhum, ecmain. Git Selim Han'a söyle, dedi. Akabinde gözümün önünde bir anda kaybolup gittiler. Bana dehşet bastırıp içim geçmiş, tere bulanıp sabaha dek öyle baygın bir şekilde kalmışım. Oğlanlar alışılageldiği biçimde, Teheccüd namazına kalkmadığımı görünce hastalığıma yormuşlar. Sabah namazı geçer olmalı olacak, gelip beni uyarmak üzere kollarıma yapışmışlar. Ter su içinde kalktım. Aklım başıma gelerek aceleyle namaza yetiştim. Ama hala tam kendime gelebilmiş değilim, dedi. Hem anlattı hem de ağladı. Orda işimi bitirdikten sonra padişahımın yanına döndüm. Yine aynı bahsi açtılar. Hasan Can, şu senin bu gece sabaha dek uyuyup rüya görmemiş olman çok tuhaf. Böyle gafletle nasıl uyursun dedi. Padişahım, rüyayı bu Hasan kulunuz görmediyse de bir başka Hasan kulunuz görmüş Yeni öğrendim. Emriniz olursa arz edeyim dedim. Anlat, buyurdu. O Hasan Ağa'nın rüyasını anlatınca mübarek yüzü kızardı. Sonundaysa gözlerinden yaşlar boşalmıştı. Bitirince Ya Hasancan, biz sana demez miyiz ki biz bir yöne sefere memur olmadan hareket etmeyiz? Baba ve atalarımız ermişlikten el almışlardı. Her birinin kerametleri zaten görünür haldeydi. Artık hazırlıklara başlayabiliriz buyurdular. Böyle seviyorlardı. Osmanlı için doğrudan Mekke'ye, Medine'ye hizmet yolu işte bu davetle açılacaktı. Ve iş sadece bununla da kalmayacak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o çölde davet ettiği ordunun en önünde yürüyecekti. Gazze'de toplanan Osmanlı ordusu, eksikliklerini tamamladıktan sonra, Tih Sahrası diye bilinen, Sina çölünü aşmak üzere yürüyüşe geçti. Artık geniş ve kumlu sahadaydılar. Yine bir gün çölde kızgın kumlar üzerinde yol alınıyordu. Bir ara Yavuz Sultan Selim atından indi ve yaya olarak yürümeye başladı. Bunu gören ve şaşıran devlet erkanı ve süvari birlikleri atlarından indiler, onlar da padişahlarının ardından yaya olarak yürümeye başladılar. Herkes şaşkın ama kimsenin gıkını çıkartacak bir durum yok. Hava sıcak mı sıcak? Yaşlı vezirler devlet erkanı bunalmaya, yıkılmaya başlamış durumda. Artık yol yürüyemeyecek haldeler ama Yavuz Sultan Selim Han yürümeye devam ediyor. Zaten koca padişah yürürken kim atına binebilir ki? Sonunda Kemal Paşazade'den rica ettiler. Büyük alim padişahın yanına geldi. Sultanım, galiba Mısır'a tek başınıza varmaya niyetlisiniz. Bu gidişle asker kullarınız ve devlet adamlarınız helak olacaklar deyince, Selim Han mütevazi bir şekilde ve zor duyulur bir sesle şöyle dedi: "Hocam, önde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaya olarak yürürken ben nasıl ata binerim?" Kemal Paşa zadenin o an dizleri çözüldü, sanki düşecek gibi oldu. ''Arkaya susun ve devam edin'' diyebildi. Yürümeye devam ettiler. Bir müddet sonra Selim Han'ın ata binmesiyle, ordu ve diğer devlet adamları da atlarına bildiler ve yola revan oldular. Muhtemelen kalp gözüyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gören Selim Han'ın nazarından, o görüntü kaybolmuştu. Ardından yavaş yavaş başlayan yağmur giderek sağanak halini aldı. Ve yıllardır yağmur yüzü görmeyen Sina çölünün kaygan kumları sertleşti ve yürümek daha da kolaylaştı. Herkesin haberi oldu daha sonra. Bu da moral oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bereketi diyerek, on binlerce asker, devlet erkanı, başlarında padişah, Efendimiz aleyhisselamın bereketi diyerek hamdü sena ediyor ve bu durumu da gittikleri Mısır'ın fethine bir müjde olarak görüyorlardı. Öyle de oldu. O kutlu seferin sonunda, Yavuz Sultan Selim Han, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait o mukaddes eşyalarda içinde olduğu halde, Müslümanların Emirül müminini olarak İstanbul'a gelecekti. Onlar böyle sevdiler. Selim Han'ın oğlu, Bilinen ismiyle Kanuni. Kanuni Sultan Süleyman da aynı şekilde görev almanın mutluluğunu, muhabbetini tadacaktı. O da saltanata geçtiği daha ilk yılda rüyasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördü. Efendimiz aleyhisselam ona Belgrad, Rodos ve Bağdat kalelerine fethedesin sonra da benim şehrimi imar edesin, buyurdu. Kanuni bu emir üzerine, önce adı geçen yerlerle ilgili fetihleri gerçekleştirdi. Ardından harameyni, imar ve iskan etmek için hızlı bir çalışmaya başladı. Vasiyetinde, şahsi servetinden hacılar için su getirecek bir vakıf kurulmasını istedi. Dedik ya kardeşlerim, onlar böyle sevdi. Osmanlı'da padişahların uzun süre devam ettirdikleri surre alayları vardı. Her sene belli vakitlerde padişahın kendi servetinden, devlet erkanından, hayırsever insanlardan toplananlar kutsal topraklara gönderilirdi. İçerinde güzel kokular, Değerli Madenler ve Bolca Dua Vardı. Osmanlı Sultanlarının İslamiyete ve Haremeyne Hizmeti, Dört Halife Devri Müstesna, Önceki İslam Devletlerinin Hepsini Geçmiştir. Padişahlar, Osmanlı'daki Devlet Adamları, Hanım Sultanlar, Hep o Mukaddes Beldelere Hizmet Aşkıyla Yandılar, Tutuştular. Osmanlı sultanları arasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz hürmet ve muhabbetiyle öne çıkan ve halifesi mertebesine yükselen padişah. Kabe'nin içine süpürmeye mahsus olan süpürgelerden birisi kendisine sunulmuştu. O süpürgeyi aldı, bir taç gibi kaldırdı, başına koydu. Kendinden sonra gelenlerin yani padişahların taçlarına koydukları o sorguç işareti işte bu saygıdan geliyordu. Yine Halep'te hutbede adı okundu. Hakimül Haremeyn-i Şerifeyn diye. Gözlerinden yaşlar geldi duyduğunda. Hayır dedi biz bu mukaddes beldelerin hakimi değil hadimiyiz. Biz hakimül hareme-i değil, hadimül hareme-i Gerçekten de Yavuz Sultan Selim Han'ın sözlerinde manasını bulan bu gerçeği Osmanlı o mukaddes topraklara sancak asmaktan ve vali adı altında idareci göndermekten haya etti. Atadığı kişilere Osmanlı askeri değil Osmanlı valisi değil, Medine muhafızı ünvanını verdi. Çünkü onlar böyle sevmişti. Yavuz Sultan Selim Han, Mısır'ı aldığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hiçbir kıymetle ölçülemeyecek kadar paha biçilmez olan mukaddes emanetler de geldi. Topkapı Sarayı'nda Hırkayı Saadet dairesine yerleştirildi ve padişahlar o kutsal emanetlere o kadar değer verdiler ki törenlerde ilk tahta çıktığında mutlaka ziyaret ederlerdi. Kanuni Sultan Süleyman Han Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayrı bir değer veriyor, kendisini yad ediyordu. Hamdullah Muhammed ümmetiyiz. ''Can ile Mustafa'yı kim sevmez?'' diyordu, sallallahu aleyhi ve sellem. Ve 1. Ahmet Han, kendisi 14 yaşındayken Osmanlı tahtına çıktı. 14 sene tahta kalabildi. Aziz Mahmut Hüdai Hazretlerine gönülden bağlıydı. Nerede görürse çarşıda pazarda, derhal atından iner, onu bindirir ve yanında yaya olarak yürürdü. İstanbul'un en güzel şaheserlerinden bir tanesi Sultan Ahmet Camii'ni yaptırdı. O caminin yapılmasında çok önemli detaylar var. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaptırmakta olduğu caminin yani Sultan Ahmet'in inşası sırasında Mısır'da Sultan Kaytbay Türbesi'nde bulunan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nakşi kadem denilen mübarek ayak izlerini Eyüp Sultan türbesine getirmişti. Camiinin inşaatı tamamlanınca da o nakşi kademi oraya aldırdı. Ama padişah bu nakil işleminin yapıldığı gece şöyle bir rüya gördü. Bütün sultanların toplandığı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 Kademi Şeref'in derhal geri gönderilmesine hükmetti. Bu nasıl bir rüyaydı? Evet, Sultan 1. Ahmet dehşet ve korkuyla uyandı. Rüyasını içlerinde Aziz Mahmud Hüdayi'nin de bulunduğu ulema ve meşayiha tabir ettirdi. Yapılan tabire göre her şey açıktı. Şöyle dediler zaten. Sultanım, bu rüya gayet açıktır. Yorumu bile gerek yoktur. Emanet derhal eski yerine gönderilmelidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çok seven birinci Ahmet Han, verilen karara boyun büktü, üzüldü ama emaneti titizlikle yerine gönderdi. Ancak Kademi Şerif'ten ayrı kalmaya yüreği dayanamazdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ayak izini onu hatırlamak için bir sorguç yaptırdı. Ortasına da mavi mine üzerine altınla kendisine ait şu mısraları yazdırarak sarığında gezdirdi. ''Ne tacım gibi başımda götürsem daim.'' ''Kademi nakşını ol Hazreti Şah-ı Rusul'ün, güli gül gülzara nübüvvet o kadem sahibidir, Ahmeda durma, yüzün sür kademine o gülün.'' Yani demişti ki, ''Peygamberler Sultanı, o peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ayak izini her zaman bir taç gibi başımda taşısam, Bunda şaşılacak bir şey olmaz. O peygamber ki, Nebilik gülistanının en kıdemli ve en müstesna gülüdür. Ey Ahmet! O halde durma sen de o gülün ayağına yüz sür. Onlar böyle seviyorlardı. Ve birinci Abdülhamit Han, Dini vecibelerini yerine getirmekte oldukça hassas olduğu bilinen 1. Abdülhamit Han Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytini çok severdi. Bunun için Mekke ve Medine'ye hizmette özel bir itina gösterirdi. Hicaz bölgesinde yaşayanlara hususi özellikler, imtiyazlar verirdi. 1. Abdülhamit Han İlim tahsili yaptığı gibi aynı zamanda edebiyatla da yakından ilgilenirdi. 1777 yılında kaleme aldığı Arapça kasidesi "Ravz-i Mutahhara"da sevgili Peygamberimizin nurlandırdığı odanın duvarlarına yazılmıştır. Bundan dolayı bu kaside "El Kaside Tül Hujriye" yani Hücre Kasidesi olarak bilinir. Uzun süre Mekke ve Medine'de kalmış ve Miratul Haramain adıyla Mekke ve Medine'nin o zamanki tarihini konu alan bir eser yazmış olan Eyüp Sabri Paşa'nın verdiği bilgilere göre, bu kaside Hücre-i Saadet'in kıble duvarına sağ taraftan başlayarak nakşedilmiş. ''Ey Allah'ın Resulü! Efendim!'' Tutu ver elimden diye başlayan bu kaside 1. Abdülhamit Han'ın Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e olan aşkını, ona olan sevgi ve özlemini içermekte. Şunları söylüyordu. Ey Allah'ın Resulü. Ya Resulallah. Efendim. Tutu ver elimden. Senden başka kimsem yok. demem başkasına. Bütün kainatta hidayet nuru sensin. Ey güvenilenlerin en hayırlısı! Cömertliğin sırrısın. Hakikattir bütün varlıkların imdadı sensin. Allah için insanların yol göstericisi ve hatalara set çekicisin. Ey Hamt makamında bulunmaya layık olan efendim, tek, eşsiz, doğrulmamış ve doğmamış olan Rabbimin huzurunda, ey iki parmağından fışkırarak nehirler akan, ordulara yardım ederek susuzluğunu gideren, beni korkuya düşüren bir zarara uğradığımda, ''Ey Efendiler Efendisi! Ey Sığınağım!'' diye seslenirim sana. Hatalarımdan dolayı benim için Rahman'a şefaatçi olmanı, hayal bile edemeyeceğim bir şekilde bana ihsanda bulunmanı, daima ve ebediyen memnuniyet nazarıyla bakmanı, her zaman lütufta bulunarak, kusurlarımı gizlemeni niyaz ediyorum. Beni de içine alan o bağışlayıcılığınla şefkat eylemeni istiyorum. Çünkü benim zatından başka bu dünyada bir efendim yok. Öyle bir seçilmiş zata tevessül ediyorum ki, o vahid ve ehadın sırrı semalara yükselenlerin en üstünüdür. O güzelin yaratıcısı, güzelliğin Rabbi olan Allahu Teala'dır. Varlıklar içinde o güzel gibi bir güzel bulamadım. Odur mahlukatın en hayırlısı, Peygamberlerin zirvesi. Ömrüm sürdükçe onu etmeye şevkim hiç bitmeyecek. Arşın Rabbi katında benim dayanağım O'nun muhabbetidir. En güzel salat O'na olsun ve bu ebediyen devam etsin. Selam ile birlikte hem de sanırsız ve sayısızca selam olsun şeref sahibi aline ve ashabına da. Ki onlar müsamaha denizi, cömertlik, ve yardım ehlidirler yazıyordu. Onlar böyle sevdiler. Onların üzüntüleri bizim üzüntülerimiz gibi değildi. Sultan II. Mahmut Han'ın üzüntüsü ve efendimize eşlerine ve ashabına ait mukaddes makamları yakıp yıkmaları harabeye çevirmeleriydi. Haremeyni bunlardan temizlemek için çok büyük bir gayret sarf etti. Ardından harabeye dönen Mekke ve Medine'yi neredeyse yeni baştan inşa ettirdi. Onun bütün bu tamirattan sonra hücre-i saadete hediye ettiği Şam'danla birlikte gönderdiği bir şiir var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan aşkının, muhabbetinin bir vesikası. Bakın bir bölümünde ne yazmış. Şam'dan ihdaya eyledim cüret ya Resulallah. Muradımdır ulyaya hizmet ya Resulallah. Değildir ravzana şayeste Destaviz-i naçizim Kabulünle kıl i̇hsan inayet Ya Resulallah Kimim var hazretinden gayrı Halim eylemem ilam Cenabındandır ihsan ve mürüvvet Ya Resulallah Dahilek El aman sadele aman dergahına düştüm Terahüm kıl bana eyle şefaat ya Resulallah Dü alemde kıl istishab hanı Mahmudu adli senindir evvel ve ahirde devlet ya Resulallah Sallallahu aleyhi ve sellem onlar, onlar seviyordu. Ve Abdülmecit Han Mekke ve Medine hizmetleri bugünkü programımızı oldukça aşar. Bir iki tanesini nakletmeye çalışalım. Tavaf eden hacıların ayakları sıcaktan yanmasın diye Kabe'nin zeminine karşı tuğlalar döşetti. Sadece bununla yetinmedi. Üstelik tevazuundan hacıların ayakları altında kalacak şekilde her taşın altına kendi ismini yazdırdı. Mekke'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve kendisinin şanlı asabı Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali, Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer'in radıyallahu anhum ecmain doğdukları evleri tek tek tamir ettirdi. Cennetül Mualla'nın etrafı duvarlarla çevrildi ve buradaki bazı türbeler elden geçirildi. Mekke'de birçok medrese, mescit ve tarihi eser onun zamanında tamir edildi. Abdülmecid Han'ın bu dünyadaki son günlerindeki şu hali, onun duygu ve düşüncelerini galiba en iyi yansıtan bir vesika gibi. Vefatından önce, rahatsız oldu, yatakta dahi oturamıyor, bir o yana, bir bu yana dönüyordu, dik duramıyordu. Son zamanlarında hep yattı. Yalnız, mühim şeyler okunup, irade şahane alınıyordu. Sıradaki bir yazı için Medine halkanın bir dilekçesi okunacak denilince derhal durun durun okumayın dedi. Ne oldu sultanım dediklerinde beni oturtun buyurdu. Arkasına yastık kondu, oturtuldu. Sonra onlar Efendimizin komşularıdır. O mübarek insanların dilekçesini yatarak dinlemekten hayal ederim. Ne istiyorlarsa hemen yapınız. Fakat okuyunuz da kulaklarım bereketlensin buyurdu. Bir gün sonra da vefat etti. Onlar böyle sevdiler. Sultan 2. Abdülhamit Han Kendisinin yine dedeleri gibi neler yaptığını, harameyne ne kadar sevdasının olduğunu birçoğunuz biliyorsunuz. Lakin hatırlamak için anlatayım. O meşhur demir yolu inşaatı, Hicaz Demir Yolu. Bu inşaat Medine istasyonuna yaklaştığında özel bir talimat verdi. Lütfen dikkat buyurun o talimata. Mümkün olan aletlerin üzerine keçeler sarınız ki fazla gürültü olmasın. Ehli beytin ve burada yatanların mübarek ruhları rahatsız olmasın. Ayrıca Padişah, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetinin rahatsız olmaması için, çelik yerine ağaç traversler kullanılmasını, gürültüyü engellemek için, ...raylara o bölgede keçe döşenmesi emrini de verecekti. Ayrıca o tren yolunun istasyonları, sünnet-i seniyeye uygun olması için, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin seferlerinde konakladığı yerlere inşa ettirildi. Zamanında İngiliz ve Avrupa ülkeleri, Osmanlıları sadece siyasi manada yıkmak için uğraşmadılar. Aynı zamanda inançlarını, değerlerini ve dinlerini hedef alıyorlardı. Adeta Osmanlı ile beraber İslam'ı da toprağa gömme mücadelesi veriyorlardı. O zamanlar ordular cephede çarpışırken yazarlar, çizerler, senaristler, karikatürlerle, romanlarla, hikayelerle, senaryolarla hem İslam'ı, Peygamber Efendimiz'i aleyhisselam, ve Osmanlı'yı aşağılama ve karalama kampanyasına giriştiler. İkinci Abdülhamit Han, İslam'a ve Efendimize yönelik Avrupa'da ve Amerika'da baş gösteren tahrip ve tecavüz içeren çeşitli saldırı ve iftira kampanyalarına karşı çok duyarlıydı. Büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele etti. O örneklerden bir tanesinde Fransız senaryo yazarı Vicomte Henry de Burner. İslam dinini ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi küçük düşürmek maksadıyla Mahomet adıyla bir tiyatro oyunu hazırlamıştı. Asılsız iftiralar, çirkin ithamlarla dolu bu oyununu Fransa'da, İngiltere'de ve sonunda Amerika'da sahneye koyma yolunda teşebbüslerde bulundu. Lakin 2. Abdülhamit Han'a çarptı bu teşebbüs ve geri adım attı. Sadece Borner değildi, mesela Voltaire'in Muhammed'in Cenneti sallallahu aleyhi ve sellem adlı rezil bir tiyatro oyunu vardı. O da sahnelenmeye çalışıldı. Paris'te sahnelenmek istenen piyeste öyle alaylar edilmiş, öyle terbiyesizlikler yapılmıştı ki 2. Abdülhamit Han bunları öğrendi, harekete geçti. Fransız büyükelçiliğine gönderdiği ihtar mektubunda bu rezalete derhal son verilmesini aksi takdirde Osmanlı hükümetinin bunu siyasi bir mesele olarak gördüğünü ve gerekirse bütün İslam alemini ayağa kaldırmaktan çekinmeyeceğini bildirmişti. Nitekim sert kayaya çarptıklarını anladılar. Bu tehdidi beklenen neticeyi verdi. Ve oyun bu kez henüz prova yapılıyorken ve Fransa'nın hiçbir şehrinde gösterilmemek üzere yasaklandı. Voltaire bu defa İngilizleri devreye soktu ama 2. Abdülhamit Han şu ultimatomun kararlılığını gösterecek ve saltanatı müddetince bu den girişimlerin önünü kesecekti. Dedi ki, eğer bu oyuna derhal son vermezseniz halifeyi Müslümin olarak İngilizler peygamberimizi tezyif ediyorlar diye alem İslam'a beyanname neşreder derhal cihadı ekber ilan ederim. Bunu düşmanları anlayacak dostları maalesef göremeyecekti. Bu ne hazin bir durumdu. Ve öyle de oldu, Voltaire tüm ümidini kaybetti ve kendi hayatı boyunca hiçbir şekilde bu piyesler, bu oyunlar oynanmadı. Onlar böyle sevdiler. Kimler kimler var daha? Osmanlı padişahlarının birçoğunda benzerlikler görüyoruz sevgi konusunda. Fatih Sultan Mehmet Han ve bazı padişahların şiire de kabiliyeti vardı. İşte avnin mahlasıyla Fatih Sultan Mehmet Han şöyle bir naat yazmıştı. İlk önce yazılanı ardından da açıklamayı paylaşalım. Yüzün mehidü seyri zülfün şebi esra, Gamzen yedi Musa, leb ilalün dem-i İsa, Bu Hüsne i ki, Huda sana birüptür, Mâni cihan yazmazdı tasvirüne hem ta, alnun kamerine yüzün ayına müşabih, Bunca göz ile görmedi bu çarh-ı mualla. Şol cam ki nuş eylemişem bezmi gamunda, bir sade haba budur, Anun künde hadra. Avni seni medheyledi, Çün tarzı gazelde, Matla dedi yüzüne, Vü ağzuna muamma. Diyor ki, Ya Resulallah, Senin yüzün bayram hilali, Saçların isra gecesi. Edalı bakışın, Musa aleyhisselamın mucizevi eli, lal dudakların İsa aleyhisselamın hayat veren kutlu nefesi. Bu ilahi güzelliği Allahu Teala yalnız sana vermiştir. Bu dünya manisi bugüne kadar senin tasvirine benzer bir resim çizmemiştir. Bu yüksek gök kubbe onca gözüyle yeryüzünü gözlemleyebildiği halde, senin alnın gibi parlak ışıklı bir gece, yüzün gibi güzel bir dolunay görmemiştir. Ben, senin ayrılığının, gam meclisinde öyle bir şarap içtim ki, şu gök kubbe, o şarabın üzerinde oluşmuş küçük bir hava kabarcığı gibi değersiz kalır. Ya Resulallah! Avni yazdığı bu gazelde seni övdü ve yüzün için matla dedi. Ağzın içinse muamma tabirini kullandı, diyor. Onlar böyle sevdiler. Osmanlı'nın birçok yerinde yüzyıllarca bu mahlaslarla okundu gitti. Çoğu bunları yazanın bir padişah olduğunu bile bilemedi. Onlar böyle sevdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstün özelliklerinden biri de ümmetine duyduğu sevgi, ve ümmeti için gösterdiği fedakarlıktır. Efendimiz aleyhisselam, hem dünyada hidayet vesilesi olarak, hem de ahirette şefaatiyle, ümmetinin iki cihanda koruyucusudur. Onun, sallallahu aleyhi ve sellem, tek dileği, ümmetin kurtuluşudur. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim yine o zamanlar, Padişahlarımızın yaşadığı yüzyıllarda Siri Rahmetullahi Aleyh'in o dizelerin nasıl yazıldığını anlatmak var. Hayatının sonlarına doğru felç oluyor Siri Rahmetullahi Aleyh. Rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için yazdığı bir kaside sayesinde Allah'ın izniyle bu hastalıktan kurtuluyor ve uzun bir ömürden sonra 80 küsur yaşlarında İskenderiye'de vefat ediyor. Bu serinin kaleme aldığı eserlerin tamamına yakını manzum ve ekseriyeti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. Kaside-i Bürde diye bilirsiniz. Kaside-tül Bürde. 160 beyitlik bir kaside. Bu kaside Coşkun bir peygamber aşığı olan bu seriyi şöhretin zirvesine taşımış. Kaside'nin bu adla anılmasını anlatalım programımızın bu son dakikalarında. Bu seri hayatının sonlarında felç olmuş. Anlattığına göre bir gece rüyasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görüyor. Efendimiz ondan kendisi için yazdığı kasideyi okumasını istiyor. Bûsiri, ey efendim ben sizin için çok kasideler yazdım, hangisini emredersiniz deyince, Hz. Peygamberimiz matla beytini okuyarak bunu işaret etti. Bûsiri kasidesini okurken Hatemü'l-Enbiya zevkle dinledi. Sonunda Bûsiri'yi ödüllendirmek üzere hırkasını çıkarıp yatmakta olan hasta şairin üzerini örttü. Diğer bir rivayette ise vücudunun felçli kısmını eliyle sıvazladı. Şair heyecanla uykudan uyandı. Gördüğü rüyanın zevkiyle toparlanmaya çalışırken felçten bir eser kalmadığını fark etti, sevincinden ne yapacağını şaşırdı. Bu sırada şafak söküp sabah namazı vakti yaklaşmıştı. Bu seri abdest alıp mescide giderken bir dervişle karşılaştı. O derviş de rüyasında bu olaya şahit olmuştu. Bu seriden gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda okuduğu kasideyi kendisine vermesini istedi. İlk önce şaşırdı bu seri yaşlarıyla Bu hadiseden sonra o kasideyi kaleme aldı. Onlar Böyle seviyorlardı. Allahu Teala bizlere de gerçek sevgiyle güzel dinimizi Rabbimiz Celle Celaluhu'nu ve Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i sevmeyi nasip buyursun. İsmi geçen veya vaktimiz olmadığı için anamadığımız padişahlarımızın hak dostlarının ruhaniyetine de bir Fatiha-i Şerife, i̇hlas Şerife hediye eleyelim. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim.